Hoş geldi mayıs ve onun yaban bayrağı. Hoş geldi bahar, işte aşkla düşkün insanlar. Ve toplanın siz genç hanımlar, alın sevdalılarınızı. Güller ve çiçeklerle güzelsiniz mayısta. Poliziano 11 Mayıs. Bir yıl süren ızdırap ve acılar içinde kıvrandıktan sonra annem 2015 Mayıs'ında gidince ölüm Düşüncemin ana teması haline geldi. Ona kur yapıyor, mümkünse geceleyin sessizce gelip beni bulması için meydan okuyordu. Acılı ve aklı yerinde olmayan uzun bir ihtiyarlık düşüncesi, bilinci uçuran, ani bir çöküş düşüncesi beni korkutuyordu. Sonra, açık söylemem gerekirse, uzun yaşamanın mutlu bir yaşam için zeki bir strateji olduğuna hiç inanmadım. Ve jimnastik ve benzerini yapıp, İyi yaşlanılan ihtiyarlıkla ilgili tüm o laflar benim için ikna edici olmadı. Uzun yaşama düşüncesi bana bir şey katmıyor. Diğerleri nasıl isterlerse öyle yapsınlar diyelim. 2019 ortasında özellikle benim de epey hoşuma giden bir kitap yazmaya başlamıştım. Hiç olmak. İyi başlık değil mi? 100 sayfa kadar yazdım ama pek çok konu taslak halinde duruyordu ve özellikle acele etmiyordum. Hiç Olmak adını taşıyan bir kitabın belki de pervasız yazarıyla birlikte yavaşça silinmesi ve sonsuzluğun kıyısına gelip bitirilmeden kalması gerektiğini düşünmüştüm. Sonra son iki yılda o lanetli Houston seyahatinden sonra hatta gittiğim o berbat yerde geçirilen üç günden sonra seyahat etme isteğimi de iyice azalmıştım. Bir yerlere her gidişimde Şubat'a kadar bunu yapmaya devam ettim. Kendimi gereksiz bir stres altında hissediyordum. Topluluk karşısında konuşmak yorucu hale gelmişti. 20 Şubat'ta Lizbon'da halka açık olarak verdiğim son konferansı bir kabus olarak hatırlıyorum. Uzun ve geniş garaj gibi bir salonda, patırtılı ve renkli bir kalabalığın doldurduğu bir sosyal merkezde konuşuyordum. Eğer doğru hatırlıyorsam, temada az çok uğursuz, ironik kıyamet ya da kıyametin ironisiydi. Bu önemsiz, önemli olan Ateşle oynuyor olmamdı. O gün kendimi iyi hissetmiyordum, kulağım ağrıyor, başım zonkluyordu. Zorlukla suluk alıyordum ve bir yerde kendimi kaptırmış kalabalığa konuşurken dışarıdan canhıraş ve siren çığlığı duyuldu. Belki bir ambulans, belki de bir polis arabası, bilmiyorum. Bu cehennemi cayırtı o kocaman mekanda çınladı, dengemi ve soğukkanlılığımı kaybettim ve konuşmamın ucunu kaçırdım. Panik dalgası kaygılı bir sessizlik içinde 10 saniye kadar sürdü. Sonra bu zihin bulanıklığı üzerine espri yaparak konuşmama normal olarak devam ettim. Kendimi psikosferdeki paniğe göre ayarladığımı, uluyan siren sesinin performansın bir parçası olduğunu söyledim ve her zamanki gibi mutlu isyanlar dileyerek konuşmamı tamamladım. İki gün sonra İtalya'ya dönüşte Bologna havaalanına indiğimde kafama bir termometre tabancası dayadılar. Ve dünyanın yeni bir çağa girdiği kanıtlanmış oldu. İzleyen aylarda her şey değişti. Yani her şey değil ama çok şey. Her şeyden önce Lisbon en son seyahatim oldu. En azından şimdilik. Forever en sonuncu olması ihtimal harici değil. O andan itibaren geleceğe duyduğum merak zihin dünyamı öyle avuçları içine aldı ki küstah çakur yaptığım o kara kız kardeşe bir müddet beklemesini söyledim. Önce nasıl sonuçlanacağını bir görmek istiyorum. Biliyorum, biliyorum hiçbir yerde bitmeyecek, hiçbir şey hiçbir zaman bitmez, her şey her zaman devam eder. Ama en azından dünya tarihi nasıl bir yönelim olacak onu anlamak için, izninizle. Ölümden söz edildiğinde nezaketsiz bir konuymişçesine rahatsızlık duyanlar ya da bütün bütün alınganlık gösterenlerden haz etmiyorum. Çok saygı gören bir filozof birkaç yıl önce bana şöyle dedi. Dinle, ölümden bu kadar sık söz ettiğine göre neden intihar etmiyorsun? Ve Spinoza'ya göre bir filozofun ilgilenmesi gereken tek konu hayattır dedi. O zaman çok saygı gören bu filozofun kasıntının teki olduğuna kani oldum. Spinoza beni affetsin. Ölümle ilgilenmeyen bir filozof, filozof değil çikolatacıdır. Birleşik Devletler'de ölü sayısı 80 bin. Bu da gerçekte en azından iki katı olduğu anlamına geliyor. Bu birkaç gün öncesine kadar küstah ve kavgacı mesajlar gönderen başkanı ilgilendirmiyor ama son günlerden sağlık tavsiyeleri verdiği basın toplantılarını iptal etti ve biraz somurtuk duruyor. Seçimlere katılmasına kalan 6 ay kendisi için kolay olamayacak gibi. Şimdi de bu talihsizliklerin zirvesi olarak her gün Beyaz Saray'da çalışan 3 kişi koronavirüs testinde pozitif çıkıyor. Pensin sözcüsü, sarayın iç işlerinden sorumlu bir görevli, başkanlık sarayının o korunaklı West Wing'e, batı kanadına girip gelen bir danışman. Hazreti Anamız için durum daha kötü olamaz. Virüs ta içerideki olabilecek en korunaklı yere kadar ulaştıysa insanları çalışmaya, geri dönmeye teşvik edip durmak zor. İşsiz sayısı şu anda 25 milyon civarı ve önümüzdeki aya kadar 35 olması bekleniyor. Ve o ülkede parası olmayan tedavi edilemediğinden yoksullar, Afroamerikalılar ve Latinolar her gün, her gün, her gün binlerle ölüyorlar. Bir aydınlanma ve bir umut. Ya Trump şu günlerde attığı iki tweet arasında bir köpek gibi geberirse? Belki de şimdi gitmek hoşuna gidebilir. Aziz Petrus'un karşısına dikilip ben Birleşik Devletler Başkanıyım, bırak geçeyim diyebilir. Petrus da ona git diyecektir. Ama böylece dışarıda 40 milyon işsiz omurdanırken bu şişmiş balon Joe Biden gibi bir topal beygir yani topal ördek tarafından yenilgiye uğratılmış olma rezilliğinden kurtulmuş olur. Sonra da Birleşik Devletler Başkanı'nı düşünürken neden bilmiyorum ama onu da artık siz düşünün aklıma Manzoni'nin yapıtı geldi. Dün akşam Don Rodrigo'nun gece uyandığında vücudunda soluk kırmızı bir çıkıntı gördüğü sahneyi hatırladım. Kesin hatırlıyorsunuzdur. Adam bittiğini gördü. Onu ölüm korkusu sardı ve daha kuvvetli bir macera olarak mezar kazıcıların elinde götürülüp toplu mezara atılacağı korkusuna kapıldı. Lucia'yı kaçıran korku içindeki kötülerin reisi o zaman ne yapar? Başkan yardımcısını mı çağırır? Aşağı yukarı şöyle. Çıngıra yapışıp onu hızla sallamaya başladı. Hemen aşağıda bekleyen Grizo göründü. yatağa belli bir uzaklıkta durdu. Patronuna dikkatle baktı ve akşam çıkan şeyden emin oldu. Talihsiz adam, Mike yani Grizo, sen daima en sadık adamım oldun dedi. Evet efendim, sana hep iyiliğim dokundu. O sizin iyiliğiniz. Sana güvenebilirim, ha, aksi şeytan. Ben kötüyüm Grizo, fark ettim. Cerrah Kiyodonun Anthony Fauci'nin adı o zamanlar böyleydi. Evi nerede biliyor musun? Don Rodrigo Grizo'ya gidip cerrahi alıp getirmesi için yalvardı. Ama öngörülebileceği gibi, beni okuyan yaklaşık 25 kişinin hatırlayabileceği gibi Grizo ona ihanet etti. Fauci'ye gitmek yerine ölü gömücülere gitti. Patronunun koronavirüs olduğunu söyleyip onları zavallı Rodrigo'nun evine götürdü ve ihaneti uğradığını gören Rodrigo Doğal olarak çok çok kötü oldu. Ölü gömücülerin biri ayaklarından, biri omuzlarından tuttu. Onu yan oda da bıraktıkları bir sedyeye koydular ve o sefil ağırlığı kaldırıp götürdüler. Psiko çöküntü günlükleri Franco Bifo Berardi çeviren ve okuyan Serhan Ada